Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Berdan Dere, Ali'ye Uçar Dere ve Mehmet Gürmen'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına İsveç'ten bir vokal grubuyla başladık. The Real Group bir Nat King Cole şarkısı olan Nature Boyu yorumladı. Ömer Madre bir programda Tübingen Üniversitesi'nden Nicholas Connard'ın bir araştırmasından söz etmişti. E, araştırmacı... Bilim insanlarının günümüzden 530 bin yıl önce Neandertellerin gırtlak yapısının bir ses dizgesine sahip olduklarını kanıtladıklarından söz ediyordu. Yani bugün onların yüz binlerce yıl önce seslerine hakim olduklarını biliyoruz. Konuşmadan önce, işte mağara duvarlarına resim yapmazdan önce şarkı söylemeye başlamışlar. Yani şarkı söylemek ilk insansı toplulukların gelişiminde grup kimliğinin, ...birbirine güvenin oluşumunda dilden çok önce bir yapıştırıcı, geliştirici işlev de görmüş. Ve insan sesi en eski çalgı da aynı zamanda ve bana göre en güzel çalgı. Şarkı söylemenin bugün de ruhumuzu sağalttığını, toplumları, bireyleri yakınlaştırıp birleştirdiğini düşünüyorum. Bir koroda şarkı söylemenin getirdiği keyfi ve mutluluğu anlatmak pek mümkün değil. Yani bu keyfi, mutluluğu bir koroda şarkı söyleyerek... Uzun yıllar yaşamış bir korist olarak Babil'den sonra da, da sık sık vokal müziklere yer veriyorum. Ta 2017'de ilk Babil'den sonra programıma The Swingle Singers grubundan bir şarkıyla başlamıştım. Cumartesi akşamı Bebek Parkı'nda Vokal Akademi Pop Jazz Korosu ve Yubal Dünya Müziği Topluluğu'nun konserlerini izledim. A sert Lodos Rüzgarı'nın mikrofonlardan koroların sesine karıştığı, ...keyifli dinletilerdi İki açık havada koro dinletisi yapmak pek kolay olmasa da her iki koronun performansları bence doyurucuydu. İstanbul Koro Festivali pazar akşamı sona erdi ama yarın yani 22 Ağustos akşamı İstanbul'un sokakları, meydanları, parkları ve konser mekanları... ...Hollanda'dan Uruguay'a, Türkiye'den Danimarka'ya 23 ülkeden gelecek 550 müzisyenin sesleriyle şenlenecek. 22 Ağustos'ta başlayacak Denizbank Boys Up Kapella Festivali 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Kromas Korosu Kurucu Şefi Başak Doğan'ın sanat direktörlüğünde gerçekleşecek festivalde Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Arter, Maçka Sanat Parkı, Galata Kırım Kilisesi, Beyoğlu Bosgeperan Ermeni Kilisesi İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü, Etiler Sanatçılar Parkı, Şişli Vokal Akademi gibi şehrin çeşitli mekanları dünyanın dört bir yanından gelen müzisyenleri ağırlayacak. Dünya çapında ünlü koro şeflerinin ilk defa Türkiye'de eğitimler vereceği Denizbank Boys Up Festivali kapsamında 25 farklı atölye ve 25'ten fazla konserin yanı sıra bir de panel düzenlenecek. Başak Doğan'ı ve Kromas Korosu'nu 2015'te kurulmuş olmalarına rağmen ne yazık ki geç tanıdım. 2019 yılıydı. İklim için okul grevine çıkan gençlerin, sanatçıların, müzisyenlerin harekete geçtiği günlerdi. Bir gazete haberinde Birleşmiş Milletler Öncülüğü'nde Doğal Hayatı Koruma Vakfı, National Geographic, Universal Music gibi alanda öncü kuruluşlar ile Emma Thompson, Naomi Harris gibi tanınmış sanatçılar bir araya gelerek iklim krizine dikkat çekmek üzere Çözüm 2020 hareketini başlatmışlardı ve Çözümün parçası olun sloganıyla yola çıkan projenin destekçileri ünlü pop yıldızı Ed Sheeran'ın bu projeye özel bestelediği parçasını yorumlamıştı. E, proje tüm dünyada aynı anda 11 Aralık 2019'da başlamıştı ve yıl sonuna kadar internet ve sosyal medya kanallarından yayılarak klim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyordu. E, Projeye destek için Türkiye'den seçilen grup Akapella korusu Kromas olmuştu. E, hemen o hafta yani 16 Aralık 2009'da Kromas'ın kurucu şefi Başak Doğan'ı İlk kez Babil'den sonraya konuk etmiştim. Şimdi bir şarkı arası vermek istiyorum. Kromas'ın 2019 Aralık ayında çözüm 2020 hareketi için seslendirdiği Ed Sheeran şarkısı World on Our Shoulders'ı programın başında dinlediğimiz İsveçli vokal grubu The Real gruptan dinleyeceğiz. 40 yılı aşkın süredir tüm akapella müzik tutkunlarına ilham olan İsveçli The Real grupta Denizbank Voice Up Kapella Festivali'nin konukları arasında. What now? Yarın, yani 22 Ağustos'ta başlayacak olan Denizbank Voice Up Acapella Festivali'ni Vokal Akademi düzenliyor. Vokal Akademi, insan sesinin sınırlarını yeniden tanımlayan ve vokal müzik odağında bir topluluk oluşturan bir vokal müzik kolektifi. İşte özellikle gençlerin iyi oluş hallerini sanat aracılığıyla destekleyerek, birlikte ve yan yana var olmayı pekiştiren pratikleri e, faydalanıcılarına sunan akademi herkese açık, erişilebilir ve kapsayıcı bir sanatsal üretim mekanı olarak 2020'nin Ekim ayında e, Şişli'de e, kurulmuştu. E, Vokal Akademi çok sesliliğin ve birlikte var olmanın daha kolay olduğu bir dünya hayal ediyor. İşte bu sebeple erişilebilir bir sanat dalı olan müziğe odaklanarak kendi topluluğunu oluşturuyor ve bu topluluğu her gün daha da büyüterek çalışmalarını ve etkisini sürdürüyor. Aynı zamanda faydalanıcılarına keyifli ve nitelikli bir yaratım süreci sunarak kişilerin öncelikli bir araya gelme ihtiyaçlarını karşılıyor. Ve burada üretilen müzik Türkiye müzik sektörüne büyük katkıda bulunuyor. İyi ve kaliteli müzik üretmenin bu denklemin ...vazgeçilmez bir ögesi olduğuna inanıyor Vokal Akademi. Vokal Akademi, vokal çalışmaları, doğaçlama ve vokal painting atölyeleri... ...korolar, konserler, müzik yani vokal müzik kaydı ve yapımları... ...işte uluslararası işbirlikleri ve herkesin birlikte şarkı söyleyebileceği... ...güvenli bir alan dahil olmak üzere birçok farklı program sunuyor... Şimdi bir şarkı arası daha vermek istiyorum. İsveçli vokal grubu The Real Group bu kez Finlandiyalı vokal grubu Rajaton'la birlikte bir polka seslendirecek. Bir Nordik polka Level Eleven Do do do do do do bilden sonra da Kromas Korosu ve Vokal Akademi kurucu şekli Başak Doğan'ın sanat direktörlüğünde 22-27 Ağustos günlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Voice Up Acapella festivalinin hemen öncesinde festivali anlatmaya çalışıyorum ve festivale katılacak bazı gruplardan şarkılar dinletiyorum. Programın başında Festivalin Cemal Reşit Rey Konser Salonu, işte Arter, Maçka Sanat Parkı, Galata Kırım Kilisesi, Beyoğlu, Bozcaperan Ermeni Kilisesi, işte Etiler Sanatçılar Parkı, Şişli Vokal Akademi gibi şehrin çeşitli mekanlarında 23 ülkeden gelen işte 550 müzisyeni ağırlayacağından söz etmiştim festivali İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka kampüsünde ev sahipliği yapıyor. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı korosunu bir Neşet Ertaş türküsünün çok sesli yorumunda dinleyeceğiz. Hasret düştü gönlüme. Allah. Chicken Türkiye'de çok sesli koro müziğini yeniden tanımlayan Başak Doğan, müzik kariyerinin 12. yılında sözü ve bestesi kendisine ait e, Kromas Korosu tarafından geçtiğimiz Nisan ayında e, Dünya Koro Sempozyumu e, gala sahnesinde seslendirilen e, Oyun adlı eserini e, tüm dijital platformlarda yayınladı. İşte farklı kültürlerin tınılarından beslenen şarkı, Çağdaş Klasik'ten Dubstep ve Nordic Sound'una kadar türlerin kol kola girdiği yeni bir dünyaya kapılar açıyor. Şarkıya bir de klip çekildi. Yönetmenliğini Tayfun Çetinka'ya, görüntü yönetmenliğini Soner Tunca'nın yaptığı videoyu Kromas Koros'un YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şimdi Başak Doğan'ın bestesi olan şarkıyı Kromos korusundan dinliyoruz oyun. Uluslararası tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Voice Up Acapella Festivali'ne çok uzaklardan Latin Amerika'dan katılacak bir grup var sırada. E, Mastranto Vokal Grubu, e, grup Uruguaylı ve Venezuelalı vokalistlerden oluşuyor. E, 1955 tarihli Kübalı besteci Conrado Monier'in e, şarkısında Mastranto vokalistlerini dinliyoruz. E, Mulata <Gülüyor> Kontrol et, kontrol et, kontrol et. Kontrol et, kontrol et, kontrol tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto 22 Ağustos yani yarın başlayıp 27 Ağustos akşamına kadar sürecek olan Boise Akapella Festivali'ne katılacak bir ikili var sırada. Kanadalı akapella ikilisi free play seslerini ve yenilikçi canlı döngüleme tekniklerini kullanarak bizleri Avrupa konser salonlarından Manhattan caz Kulüplerine, Hindistan Tapınaklarına ve doğup büyüdükleri Toronto, Kanada'ya kadar götürüyor. Bach'tan, Börd'e, Biddleston, Bollywood'a geniş bir repertuara sahip olan, sahnede olduğu kadar sahne dışında da ortak olan Dylan ve Suba müziği birlikte keşfetmekten keyif alıyor ve bu neşeyi de dinleyenlere ulaştırıyorlar. Şimdi free Play ikisini iki şarkıda da peş peşe dinleyeceğiz. Önce bir Johnny Mitchell coverı River ve ardından bir Beatles şarkısı yorumu Texman. Yani vergi memuru veya e, ne denir haraç toplayıcı diye de çevirebiliriz dilimizi. <gülüyor> Joy and peace I wish I had a river I could skate away on They don't get a lot of snow here It stays pretty green I'm gonna make a lot of money And I'm gonna quit this crazy scene I wish I had a river I could skate away on I wish I had a river so long I could teach my feet to fly I wish I had a river I could skate away on I made my baby cry You know he tried hard to help me, tried to put me at ease You know he loved me so not, it made me weak in the knees I wish I had a river I could scare away on But I'm too hard to handle, I'm selfish and I'm sad And I lost the best baby that I had. I wish I had a river I could skate away on dun, dun, dun, dun. I wish I had a river so I wish I, I had a, had a river. river so, so long I could fly Ta tum dum dum tum dum. Ta tum dum Yeah! 'Cause I'm a tax man, hey. Yeah, I'm the tax man. And you're Bugün Babil'den sonra da Kromas Korosu ve Vokal Akademi Kurucu Şefi Başak Doğan'ın sanat direktörlüğünde 22-27 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Voice Up Acapella Festivali. Hemen öncesinde festivali konuşuyoruz ve festivale katılacak bazı gruplardan şarkılar dinliyoruz. Sırada Danimarka'dan gelen bir vokal grubu var Sing Selected seslendirecekleri ne? şarkı Fall in life. The Arctic sun shines in the night. Falling stars bilden sonranın sonuna geldik. Bugün programda 22-27 Ağustos günlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Voice Up Acapella Festivali'ni dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Festivale 23 ülkeden 550 müzisyen katılacak. Programda birçoğuna yer veremedim. İşte katılımcı gruplardan seçtiğim ve sevdiğim şarkıları ancak dinletebildim. Kromas Korosu kurucu şefi Başak Doğan'ın sanat direktörlüğünde gerçekleşecek festivalde Cemal Reşit Rey Salonu, Arter, işte Maçka Sanat Parkı, Galata Kırım Kilisesi, Beyoğlu Boztepe Ermeni Kilisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü, İtiler Sanatçılar Parkı ve işte Şişli Vokal Akademik gibi şehrin çeşitli mekanları ...ve dünyanın dört bir yanından gelen müzisyenleri ağırlayacak. Dünya çapında ünlü koro şeflerinin ilk defa Türkiye'de eğitimler vereceği... ...Denizbank Voice kapella Festivali kapsamında... ...25 farklı atölye ve 25'ten fazla konserin yanı sıra bir de panel düzenlenecek. Festival programının detaylarına Vokal Akademi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Voice Up'taki tüm konserleri ücretsiz izleyebilir... İstanbul senin uygulaması üzerinden sınırlı sayıda da olsa ücretsiz bilet temin edebilirsiniz. Kromas Koros'u, kurucusu ve şefi Başak Doğan bir söyleşide işte her zaman birlikte şarkı söylemenin dünyayı değiştirebileceğine, daha yaşanabilir bir yer haline getireceğine inandık. Bunun için durmadan şarkı söyledik, ürettik, sevincimizi ve umudumuzu dinleyicilerimize sürekli aktardık. Daha iyi bir gelecek için şarkı söylüyoruz diyordu. E geçen hafta İstanbul Ataşehir'de de bir başka festivalin heyecanını hep birlikte yaşadık. 2020 yılında kurduğumuz e, Türkiye'nin ilk ve tek akordiyon derneği Akorder e, bu yıl üçüncü kez Uluslararası İstanbul Akordiyon Festivalini düzenledi. E, Avrupa'dan ve Kafkaslar'dan gelen usta akordiyon sanatçıları ile harika bir dört gün yaşadık. ...festival dün akşam Ataşehir Anfili Park'ta düzenlenen... ...kapanış konseriyle sona erdi. İstanbul yani işte müzikle, festivallerle daha güzel... ...daha yaşanır bir kent oluyor. Umarım her yıl bu festivaller artarak devam eder. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına... ...Babil'den sonranın YouTube kanalından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz... Ee, kanalın kapak fotoğrafına sağ alt köşesinde e, program arşivinin linki var. E, Babil'den sonrayı Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. E, programın başında cumartesi akşamı Bebek Parkı'nda Vokal Akademi Pop, Caz Korosu'nun konserini izlediğimi söylemiştim. E, Başak Doğan yönetiminde Vokal Akademi Pop ve Caz Korosu'ndan dinleyeceğimiz bir şarkıyla e, programı kapatmak istiyorum. Eee kamon getin. Haftaya pazartesi 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle e, bu yayını sizlere ulaştıran e, arkadaşım Andrei Gritsku'ya çok teşekkür ediyorum. E, hafta içi Voza Capella konserlerinde de karşılaşırız diye umuyorum. E, hepinize gönlünüzce yaşayacağınız e, iyi bir hafta e, diliyorum. Hoşça kalın.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Berdan Dere, Aliye Uçar Dere ve Mehmet Gürmen'e teşekkür ederiz.